Nihat Çabuk diye bir semerci ustam var. Buna bir arkadaş sebep olmuştu görüşmem için. Telefonu açmıştı. Silifke'ye gidip onun fotoğraflarını çekmem için. Sabah erken gitmişim. Dükkanı kapalıydı. Onun vesilesiyle berber dükkanına uğradım. Ona rastladım. Onun fotoğraflarını çektim Şenberber'e. Sonra Nihat Çabuk'a gittim. Böyle böyle dedim. Amcacığım fotoğraflarını çekmek için geldim dedim. Böyle bir kitap yapıyorum. Bunun içinde de senin olmanı istiyorum dedim. Yaş itibariyle dedim en emektarlarından biri sensin dedim şu anda. Tamam dedi. Onun o küçücük bir dükkanı vardı camdan ara sokakta şöyle. Ee, sabah ışığı çok güzel geliyordu. Öğlene kadar onunla bir zaman geçirmiştim ama sonrasında tekrar birkaç defa gittim. O sabah ışığını yakalamak için çok uğraştım. Güzel fotoğrafları oldu onun.